Sırf tarafında bir ayet var. küçük bir ayet. Ne diyor orada? ''Ve la yemeslehu illa'l-muzahharin'' ''Ve la yemeslehu'' Yani temas <gülüyor> etmesin. ''Lâ yemeslehu'' ''Ve la yemeslehu'' Kimse dokunmasın, temas etmesin. Yani elini sürmesin. Kimler temas etsin peki? ''İlla'l-muzahharin'' Ancak bu Kur'an-ı Kerim'i tahir ve pak olanlar tutsun manasında. Şimdi zahirde bunun hükmü abdestsiz olarak tutulmazdır. Bu öyledir. Gerçektir. Yerli yerince tıklı. Böyle de olması gereklidir zahir olarak. Fakat iş acaba sadece bu kadar mı? İnsanlığın tahirli patlığı, temizliği sadece su ile olan tahirli patlığı mıdır? Su her ne kadar necaseti temizler ise de bedendeki madde necaseti temizler. Fakat içerideki dünya, iç dünyadaki ruhani dünyadaki, manevi dünyadaki eksiklikleri, fazlalıkları temizleyemez. Doğru. Dolayısıyla bunu da ancak zikir temizler. Yaptığımız zikirler eğer gaflet hükmünde oluyor ise, herhangi bir şeyi tekrarlamak suretiyle bir zikir yapıyor isek, adet zikir yapıyorsak, bu da bizi patlamaz. <gülüyor> bizi patlayacak olan tek şey nasıl ki kaportacılar hani aslanmış bir yeri zımparataşıyla zırırır diye kuvvetli bir şekilde temizlerler. İşte bizim de yaptığımız zikirden öyle bir şerare enerji çıkmazsa biz de temizlenemeyiz. Ve bizim üzerimizde öyle büyük bir yük var ki öyle ağır bir yük var ki Kirlilik var ki bir başka e, anlamda. Bunu temizlemek için gerçekten de çok güçlü bir çalışmaya ihtiyaç var. Ne zaman ki insan beşeriyetinden kurtulma yolunda bir çaba sarf eder, kendini beşer kabul etmek hükmünde ısrar etmez. Yani ben bir beşerim, beş bedenden ibaretim. Sadece bu varlığı diye bu hükmüde ısrar eder ise bundan kurtulamazsın. Yani tahir olma hükmü kendisini tahapuk edemezsin. Tahirliğin kısaca ifadesi, beşeriyetinden geçip hakkani varlığını bulmaktır. Şimdi hakkani varlık e gerçekte aslında zaten temiz. Ee, Fakat biz ona bellik vermek ben, suretiyle kapat temizliğini bulandırıyoruz, Hı -hı. dalgalandırıyoruz. Hı -hı. Niye? Benim yani varlığına benim diyoruz. Nefsani yönden benim diyoruz. İleride gelecek bir başka benlik var ki o şunu anlatmak istediğimiz benlik değil. İşte bu benliğinden geçtikten sonradır ki ancak kişi Kuran-ı Kerim'i eline alabilir. Konu bu. Değil. Gerçek kitabını eline alır. Gerçek kitabını eline de almaz gönlüne alır. Çünkü elle tutulmaz. Elle tutulan bu madde yönü olan kitaptır. Ancak bir mevzu daha var ki şu madde diye gördüğümüz kitap da aslında manadan başka bir şey değildir. Güzel. Biz eğer madde gözüyle bakarak maddedir, kağıttır, hamurdur, ağaçtan yapılmıştır, su karışmıştır diye buna bakarsak öyledir. Yine öyledir. Ama gerçeğine bakarsak bu mana yüklü ve de çok yüklü, mana yüklü, hatta bütün kainat yüklü üzerinde ve aynı anda mevcut olan bir varlıktır ve kitaptır. Ki böyle bir kitaptır. Zaten daha olması mümkün değil. Mümkün değil. Şimdi insan hani evvelce de konuşulmuş diye, insan ve Kur'an ikiz kardeşti. Peki bu ikiz kardeşliği Dünyada nasıl sürdüreceğiz? İnsan değil mi ne kadar uzaklardan geliyor, kardeşlerini arıyor, birlikte olmak istiyor. E Kur'an ve insan ikiz kardeş bundan daha yakın bir varlık olamayacağı, düşünemeyeceği için dolayısıyla Kur'an'da insan devamlı tüm ile teşrikin ve yani sevgi dolu bir hayat içerisinde yaşaması mutlak gerekli. Çünkü zaten bir kendini bulması mümkün değil. Peki, Kur'an-ı Kerim değişme olduğuna göre, o asıl olduğuna göre, değişmesi gereken ne? Değişmesi gereken, beşer suretiyle meydana gelmiş ve kendini beşer zanneden, aslında beşer olmayan, hakkani bir varlık olan kişinin kendini bulması ve de bunun mutlak olması, Luzumlu çünkü bu iş için zaten varız. Kendimizi bulduğumuz anda hakkı bulmuş oluruz. Hakkı bulmu, bulduğumuz anda yine kendimizi buluruz. Dolayısıyla bu kendimizi bulmak nasıl olacak? İşte birçok meseleler söyleniyor, anlatılıyor, konuşuluyor, efendim, okunuyor, sözü süre biliyor, her <gülüyor> katılardan duyulandan yeni bir şeyler alınmaya çalışıyor burada bütün bunların anlattığı şey kişinin kendini tanıması. Bu tanıması nasıl olacak? Bu tanıma öyle bir tanıma olacak ki yine kardeşinin tuttuğu ışık ile olacak. Yani Kur'an'ın tuttuğu ışık ile olacak. Çünkü zaten başka kaynak yok. Kaynak kardeşi Öz kardeşi. Diyor ki, benim başımda, yani kuran diyor ki, benim başımda, yani kuruluşum böyle, ümmül kitap var. Baş sayfamda ümmül kitap var. Yani kitabın anası, kitaptan kasıt varlığın anası. İşte bir yönde Fatiha ismini verdiğiniz, Fatiha açıcı var aslında. biliyorsunuz, hatta açmak var aslında tefsirciler derler ki Kur'an sayfalarını açmaktır. Onun için başa koymuştur. Aslında o olmakla birlikte içindeki ifadeleri açmaktır. Manaları açmaktır. Dolayısıyla Kur'an'da açılacak bir şey yoktur. Açılacak mana okuyan Kardeşindedir. Ama o olmadan açılma oldu. içinde zikir. olduğunu idrak etmiş. Fakat zaman zaman düşmeden korkanlardır mutlakiler. Dolayısıyla ondan sonra e, küfarın halini anlatır arka sayfada. Yalnız buraları da ayrıca inceleme konusudur. Küfarın halini anlatıyor derken, zahirdeki kafirlerden bahsetmekle birlikte gerçek hükmü olan varlıklardan da orada bahseder. Neticede insanın <gülüyor> şuurlar nasıl gerektiğini belirli bir noktadan sonra belirli bir yerden sonra harekete geçmesi gerekliliğini bildirir. Bu harekette Adem'dir. Bu hareketin mahalli de Adem'dir. Buna Adem ismi verir kardeşimiz. Fena'udun haddeyle vea ta'lısı. Şimdi evvela Ademlik nedir? Kısaca onu Değil. Bir kişi Adem hükmünü yaşamazdan evvelki hayatı cahiliye devridir. İsterse bu Avrupa'nın en ilerlemiş profesörü olsun. O yönde profesör olabilir. Fakat Sırat-ı üzere kendi varlığını, kendi ne olduğunu idrak etme üzere olan çalışması <gülüyor> eksik olduğundan cahiliye devrini yaşamaktadır. Çünkü onun ilmi mezara kadar gidecektir, oraya kadar faydalı olacaktır. Oraya gittiği anda en büyük yükü o ilmi olacaktır. En büyük perdesi o öğrendiği profesörlüğün, büyük bir e, kitapları, e, şahedet nameleri hepsi onun en büyük perdesi olacak. Ancak bunu böyle derken yanlış anlamayalım. Yani bu yükler olmayacak değil. Tabii hepsi olacak, hepsi yerli yerinde. Fakat onları yapıyorken kendini de unutmayacaktır. Ama bunlar ikisi birden olur mu? Olur veya olmaz. Hangi yolu seçerse neticesine katlanacaktır. Kişi. İşte böylece kendinde bir şuur başladığı anda, ben neyim diye araştırmaya başladığı anda, işte ademlik hükmü üzerinde dolaşıyor demektir. Yani o kişi ademlik hükmünde dolaşıyor demektir. Ayrıca o kişinin üstünde de ademlik dolaşıyor demektir. Güzel eğer bunu idrak etmezse kişi böyle bir hareket tarzına girmezse böyle bir yol ayrımına gelmezse gittiği yol sıratımızda değildir her ne kadar iyi ahlak üzere olsa da neticede ziyan vardır. Kendini tanıyamama bilememe e, hükmüne katlanacaktır ve pişmanlığını yaşayacaktır i̇şte en büyük pişmanlık da budur zaten hayatta. Çünkü buraya insanlar kendilerini tanımak için geldi. Eğer kendini tanımadan bu alemden göçer gidersek hepimize çok yazın olur. İşte müflis kimdir diye sorduklarında Hazreti Peygamber'e Hazreti Peygamber ashabına ya ashabı müflis kimdir diye sorduğunda ya Resulallah diyorlar İşte ticaret yapan ve ticaretinde zarar eden kimsedir. Bir iki böyle hadiseler anlatıyorlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kadın'ın diyor ki e-hesabı müflis, ahirete gider. Bazı savapları vardır. Fakat günahları da vardır bu arada. Kimden, kimin kimden alacağı varsa hesaplaşırlar. Savaplarından borçlu olanlarına verirler. Elinde yaptığı savaplardan hiçbir şey kalmaz. İşte bu müflis budur diyor. İşte bu hale düşmemek için, yani iflas etmiş olmamak için elimizdeki hayat sermayesini en güzel bir şekilde değerlendirmemiz ve mutlak görevimiz, asli görevimiz. Bunun dışındakiler hepsi ikinci derecede görevdir. Şimdi kısaca böyle bir girişten sonra Kur'an'da Adem Aleyhisselam'dan bahseden kısma gelelim. Çünkü burada Adem'lik ile birlikte melekler ve cin denen varlıklar da ortaya konuyor. İnsan, cin ve melek ve hayvan diye bildiğimiz bu varlıklar nelerdir? Yerleri, düzeyleri nelerdir? Hangi maddeden meydana gelmişlerdir? Ve bunun gibi bir çok istiham sorularını, soruları üzerinde durmaya çalışalım. Mümkün olduğu kadar. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak bir Bakara suresi 30. ayette ve iskale Rabbu kalil meleaketi imni cayun filardu khalife böylece kısaca şimdi geçelim de ve iskale ey insan ya ey habibim o vakti hatırla ki Rabbu kalil meleaketi Rabbim meleklere bir nidada bulundu yani bir sözde bulundu ne dedi? İnni muhakkak ben caylum halk edeceğim, meydana getireceğim, filardu halife, yer üzerinde bir halife meydana getireceğim dedi. <gülüyor> Kalu melekler de cevap olarak dediler ki: <gülüyor> Etaj alu fiha men yufsidu fiha ve esfikud dima. Ya Rabbi sen yapacak mısın yani? Men, kim ki onlar, Mühsid'i bozgunculuk yapacaklar fîha, yani dünya üzerinde bozgunculuk yapacaklar, o senin yaratmayı tasarladığın, düşündüğün varlıklar, yeryüzünde bozgunculuk yapacaklar ve kan dövecekler, dediler. Cenab-ı Hakk'ın bu e, bir bildirgesine karşı Ve dediler ki, ve nahnu biz musebbihu bihamdi bihamdike ve biz seni tesbih ediyoruz senin hamdınla tesbih ediyoruz ember ve seni takdis ediyoruz ayrıca yetmez mi gibilerde sorunu cevaplı bir şey söylediler Kal dedi cenab Hak buna karşılık inni muhakkak ki ben e'lemu bilirim sizin bilmedikleriniz ben bilirim dedi onların bu sözüne karşılık de Cenab-ı Hak ve alleme Adem el esma'e Adem'e esmaların yani varlığın bütün isimlerini öğretti. Alemde ne varsa mevcut olan ne varsa onları öğretti. Sonra sonra getirdi onları arada al alel meleâiketi. Meleâkelere arz etti. Melekelerin karşısına çıkardı kâle dedi ki en bi'uni bi'esmâ'i hâ bilâ'i inkûntüm sadıkayım eğer melekler sözlerinde sadıksanız şu eşyanın ismini söyleyin dedi Cenab-ı meleklere eğer daha evvel söylediğiniz sözde doğrucular iseniz sadıklar iseniz onun cevabını verin dediler dedi Cenab-ı dediler melekler cevabı olarak, Sübhaneke seni biz tesbih ederiz, tenzih ederiz. La ilme lena illa meallemtena. Senin bize öğrettiğinden başka bizim bir bilgimiz, ilmimiz yoktur, dediler. Entel, alimül hakim, sen alim, her şeyi bilicisin ve hakimsin. Yani hikmetle hükmedersin, dediler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, Adem Aleyhisselam'a hitabet, hal dedi ki Ya Adem, bir esma Sen onların isimlerinden haber ver. Sen onları söyle. Vaktaki elma vaktaki enba abum bir esma imin. aleyhisselam onlara onları isimleriyle haber verdi yani meleklere söyledi şu eşya tutu, şu eşya tutu, bu budur diye onlara bildirdi. Kale dedi cenabat. Elam e kullukum. Ben size demedim mi? İnni mahkak ben alemu e gaybe semavati vel arz. Semavat ve arzın gaybını da, zahirini de ben bilirim size demedim mi? Dedi. <gülüyor> ve ayrıca ve yine alemu e ben yine bilirim. Ma öyle bir şey de bilirim ki. türdüğüne ve tüm, tek tekdünün. Sizin açıkladıklarınızı da bilirim. Yani söz olarak söylediklerinizi de bilirim. İçinizde gizli tuttuklarınızı da bilirim. Yani dışarıya çıkarmadan içinizden geçenleri de bilirim dedim. bunun üzerine Cenab-ı Hak şimdi diyor ki ve izkulna lil biz dedik ki yani burada şimdi şey değişiyor tamam. biz dedik ki Cenab-ı Hak evvela Adem ve e, meleklerin durumlarını ortaya koyarken belirtirken kendisi şimdi söze karışıyor evvela nakil yoldu işte Adem'e dedik meleklerin bahsediyorsa o da eksik sayılır. Eğer sadece halden bahsediyorsa yine eksik sayılır. Kur'an'ın gerçek Kur'an olabilmesi için istikbal hal mazi. Yani mazi hal istikbal. Bunun hepsine mutlak surette hitap etmesi lazım. Şimdi hitap etmiyorsa zaten Kur'an denmez. Ona denemez. Yani hak kelamı olmaz. Hak kelamı cami kelamdır bütün zamanları içerisine alır ve her an taze ve geçerlidir. Şu halde bundan 10 bin sene tahminen tarihçilerin hesaplarına göre belirtilen Adem Aleyhisselam'ın yeryüzünde meydana gelmesi olayı ile Cenab-ı Hak sadece onu mu acaba bize anlatmak istiyor? Veya kuran Kerim başka yerlerinde Ahiret şu kadar bin sene, işte sizin ona aklınız ermez falan, o an bir gelecektir kısa bir süredir uzun bir süredir diye belirttiği yoksa sadece gelecekte mi bahsediyor ve bizi orada mı yaşatıyor? Ha? Şimdi Kur'an Kerim hali de için aldığına göre o halde şu yaşadığımız anda, zamanda ve halde ve bu aynı zamanda bizden sonra gelecektesinde geçerli, kıyamete kadar geçerli. Acaba bu Adem kısasıyla bize ne veriyor? Şimdi bize lazım olan o. Adem Aleyhisselam kendi devrini yaşadı, geçti, bitti. Adem, Ademliğini yaptı, görevini yerine getirdi. Bize de en büyük hatırası bu hadisesi, bu hikayesi oldu. Şimdi biz de birer Adem olmamız şükrü dolayısıyla yalnız şimdi bir nokta var. Adamlık yani beşerlik kısmı cahiliye devrinde ait olan kısım adam olarak değerlendirilir. Bundan sonra Adem olabilmemiz için <gülüyor> bu adamlığı oradaki ayı etkiletmemiz lazım ki A A D o yani kişi şaşıracak A bende ne varmış A D ilk uyanması, kendi varlığını hissetmesi, nasıl ki insan değişik bir şeye baktığı zaman evvela nasıl bir hayran hayret. Hayret, hayretlik durumu meydana gelir. Dolayısıyla kişi kendinde evvela bunlar açılmaya başladığı zaman bir hayret makamı ki bu ilk atlayıştır, ilk sıçramadır. Yani insan olma yoluna ilk geçme çalışma çabalarıdır. Şimdi Veyskale Rabbukalil Melaiketi iyi diyelim en alt düzeyi, işe başlama düzeyi esma aleminde efal alemine e, seyrederek, efal alemine e, hitap ederek onları esma alemine çekmesidir. Yani melekut alemine, ruhlar alemine bir başka tabirle çekmesidir. vakti hatırla ki, o vakti hatırlamadan halifenin meydana gelmesi mümkün değil. Çünkü onun için o vakti hatırla diyor. O vakıttan kasıp kendini bilme vaktidir. Kendini idrak etme vaktidir. Kendindeki şahane varlığın, yani kendindeki sonsuz gücün ne olduğunu hatırlama vaktidir. İşte o vakti hatırlarsan ancak halifelik hükmüne de yavaş yavaş yavaş yavaş geçmeye ve onu idrat başlamış olursun, demek istiyor. Hilal ı Halife, yalnız burada dikkat çekmek lazım bir nokta var. İnsan yarıncağını deniyor. Halife yaratacağım, diyor. Ve de yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor. Şimdi, yeryüzü nedir? Yeni, yeryüzü dediği nedir? Eğer geniş anlamda arzdan bahsediyorsa, o bizle ilgili değil o Adem'le ilgili yani evvelki Adem'le ilgili, bizimle ilgili olanı da bizim yeryüzümüz yani toprağımız bedenimiz. Yani ben senin bedeninde öyle bir mahal meydana getireceğim ki ama sen bu idrake zamanla ancak bunu alabilirsin yani bu emanet ilahiyi alabilirsin. Aleyhisselam'ın üstündüğü var. Dikkat et diyor. Senin insan gelir gider ships <laughs> hanesine sevap yazılır. Ama biz sabah günah, cetveli üzerinde çalışan cetvelciler değiliz. Bizim onlarla işimiz yok. Onlara bir sünger çekiyoruz. Ne sevap kalıyor ortada, efendim, ne günah kalıyor. Derken bunlarla ilgilenmemiş, ilgilenmediğimizi gösteriyoruz yani. Tabii ki her şey yerli yerinde olacak. Yalnız, bulunduğumuz muhit, bulunduğumuz mahal ora, o düzeyde olmuş. Yani idrak, idrak olarak artık savapla günahla işimiz olmayacak. Onlar tabii olarak zaten yürüyor, yürüyecek. Eğer halen daha aklımız hep oralardaysa yukarıya çıkamayız. Yukarıdan seyrederiz. Bakamayız. Aşağıdan seyrederiz. Ve yazık olur bize. Dolayısıyla insanın bedeni, Cenab-ı ayet ayeti kerimede belirttiği arzıdır. İşte bu arzda meydana getireceğim evet. demesinin gerçekliği sudur ki ey insan dikkat et de öyle bir varlık var fakat sen bunun dafilisin ancak benim gösterdiğim yollardan devam edersen bu gerçeği idrak edersin ve de yaşantıya koyarsın bunun da çaresi şifre olarak işte Rabbim bir müddet bir zaman dedi ki Ben nefyettim. Ben'e fahdü fîhî Onun içerisine Ruhum. Ruhumdan ona nefyettim. Diyor. Ancak burada e, bunun üzerinde de durmak gerekiyor. Çünkü nefyettim sözü bizim anladığımız manada bir ifade değil. Her ne kadar zahirde gerçekte öyle hüküm olunuyor ise de, kabaca öyle anlaşılıyor ise de Gerçekte böyle değil. Yani batmî, öz yönde böyle değil. Peki nasıl? Evvela şu kesin olarak ki nefi, yani bir varlıktan bir varlığa herhangi bir şeyin geçmesi şirk olur. Yani ikilik olur. Böyle bir şey katiyette yoktur. Yani hulul, duhul gibi herhangi bir şeyler ortada söz konusu değildir. Ama Basit anlamda Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden birisi de o. Yani her türlü akla hitap ettiği için bu şekilde kolayca anlaşılır ve onun üzerinde durulmaz. Eğer gerçek gülümünü herkese anlatmaya kalksa kalkılsa ondan kimse bir şey anlamaz ve Kur'an'a itibar edilmez. Eğer işte bu hükümde olduğu için yani her türlü akıl sahibine hitap ettiği için tutuluyor ve korunuyor. Eğer diğer şekliyle olsa çok az bir sümreye hitap eder ve de onlar kendi aralarında ufak grupları halinde Kur'an-ı Kerim'le ahkamıyla ahkamlanırlar. Ama büyük kütlelere hitap etmesi kolay anlaşılabilir olması yolunda. Ama bu kolay anlaşılıyor diye gerçekten bu yol üzerinde çalışma yapan kimseler bu kadarıyla kalacak mı? Yok. İşte onun gerçeğini anlayacak. İşte şifre orada zaten, mühim olan orada. Yani Çalışmalar da bunu düşün. oldu. Gerçekten oldu. Fakat her peygamberin başından geçen hadise I see. kişilerle ilgili olan melekler bir kura aldık. Bir de geniş manada, manada melekler var. Onlara biraz daha sonra vakit bulursak geleceğiz. Bundan sonra ne diyordu? <Gülüyor> Cenab-ı Hak işte o melekler diyorlar ki, o güçler kuvvetler. E biz yapıyoruz işte yapacağımızı. Daha ne yapalım? Başka bir şey gerek var mı? de sizin bilmediklerinizi ben bilirim diyor. Yani siz belki bir şeyler öğrendiniz yani ibadet ettiniz, etmek suretini <gülüyor> bazı şeyleri yapmak suretiyle bazı öğrendiniz. Belki belirli bir düzeyde ilminiz var. Ama benim ilmim geniştir. Sizin bilmediklerinizi bilirim diyor. Ve bunun üzerine ve alleme ademel esme ve kullihe. İşte ademe yani ve hükmü gelmiş olan mahalle özel olarak bazı şeyleri Yani o meleklerin yani o güçlerin erişemeyeceği bir ilim öğretti. Gerçek hali öğretti. Gerçek yaşantıyı öğretti. Ondan sonra ne yaptı? Onları karşılaştırdı. Yani kendindeki nefsani, beşeri güçlerle Adem'in gerçek gücünü yani zati yönünü efal yönüne karşılaştırdı. Bu başka ifadeyle. Ya yani ne oldu neticede? sizin bilmediklerinizi ben bilirim ve sizin gizli veya açık olarak düşündüklerinizi de hepsini bilirim diyor. Bunun üzerine <gülüyor> bu hadiseyi böyle düşün diyor. Bir ara orada aralık veriyor. Asik. Ey insan yani ey Adem bu hadiseleri böyle gönlünde düşün. Ondan sonra biz Adem'e dedik ki diye etrafa yani seyircilere diyelim. Biz Adem'e e, Meleklere dedik ki, Adem'e secde edin, onlar da hemen secde ettiler, fakat illa iblis, ancak iblis secde etmedi, imtina etti, kaçındı efendim. ve de kafirlerden oldu diyor. Şimdi bu kafirlerden olduğu hükmünün de e, içerisinde çok geniş manalı ifadeler var, ancak biz oraya geçmeyelim, sadece kafirlerden oldu. Yani inkarcılardan olduğu ihtimali bırakalım. Şimdilik burasını. Gelelim bir başka ayette, Kims suresinin 50. ayetinde yine ve iskunna lil meleket istirdu lil adem'e fesjedu illa ayetinden sonra kane minalcin.